مثلا ان الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم فلم يعملها كتبه الله تعالى عنده حسنه كامله فان هم بها كتبه الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره وان هم بسيئه فلم يعملها كتبه الله عنده حسنه كامله فان هم بها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 Allah subhanehu ve teâlâ'nın yasakladığı şeylerden kaçıştır. Buna firar ilallah da denilmektedir ve bu hicret daimidir.